Artık sabredeceksiniz. Heh. Müslümanlar birbirlerinin velisi dostu ve yardımcılarıdırlar. Birbirlerine acırlar ve yardım elini uzatırlar. Bakın veli veli veli diyoruz. Veli dost manasına. Evet. Müminler birbirlerine acıyan, seven, şefkat gösteren, isara riayet eden. Ne demek isar? Kardeşi, ...nin ihtiyaçlarını kendi ihtiyacından daha mukaddem tutmak demek. Böyle olunuyor Müslümanlık, böyle oluyor evliyalık. Yoksa evliyalık taslamakla olmuyor bu işler. Birbirleri hakkında genel menfaati gözeten, daima hakkı ve hayrı tavsiye eden... ...din ve dünya işlerinde yardımlaşmayı teşvik eden ayrılığa ve tefrikaya düşürücü davranışlardan kaçınan, maddi ve manevi yardımlaşmaya özen gösteren dinin Allah tarafından cellevale gönderildiği, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uygulandığı gibi yaşanılmasını ve yaşatılmasını isteyen, öğrendikleri hak ve hakikatleri hayatlarına tatbik eden hayırlı kimseler olarak tarif edilmiştir. Müslüman'ın tarifi bu. Genel tarifi. <gülüyor> evet. An <gülüyor> Ebi Musa radıyallahu anhu kal, kal el nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayete Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. El mu'minu lil mu'mini kelbunyani mü'min Sair, mümin için kelbun yani bir duvar gibidir, bir yapı gibidir. Yaşuddu babuhu baba birbirine girmiş şekilde. Thumme şabbeke beyne esabi'i. Müttefekun aleyh olan bir rivayet. Bunu göstermek için Peygamber aleyhissalatü vesselam iki parmaklarını birbirine geçirip böyle yaptı. Evet, müminlerin vasıfları da bunlar. Müminler de birbirinin velisiydi, dostuydu. İşte dostluk. İşte dostluk, uygulanması gereken dostluk. Aa, benim dostumsun. Ver bana, çok ihtiyacım var. 5 lira. 5 lira cebin 50 lirayla dolu. Yani yok kardeş, veremeyeceğim. Neden? E, veremeyeceğim, kusura bakma. Ahmet'ten git al. E, Ahmet'ten isteyecek olsaydım sana gelmezdim. Müslümanların birbirlerine karşı din kardeşliği hakkı da vardır. Bu da şu hadiste çok güzel yansıtılmıştır. اَدَّارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَمِيمِ الدَّارِيِّ gelen bir rivayet. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhisselam böyle buyurdu. اَدِّينُ النَّصِيحَا اَدِّينُ nasiha. Eldinun nasiha. El dinun nasiha. Üç defa. Kalu. Dediler ki Limen ya Resulallah. Kimin için ya Allah'ın Resulü? Kale. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Lillahi ve likitabihi ve lirasulihi ve li e'immetil ve ammetihim. Müslim rivayeti iman bölümü beşinci hadis bu. Evet. Ebu Davud'ta da şey öyle Ebu Davud'ta da edep 4944 numarada. Kardeşlerim, nasihatın manası halis olmak, samimi olmak demek. Allah'a nasihat etmek, kitabına nasihat etmek, peygambere nasihat etmek, emirlere, amirlere nasihat etmek ve bütün Müslümanlara nasihat etmek. Yani nasihat etmekten kasıt adamın çocuğuna yahut adamın dostluğuna hayırlı bir şeyler söylemesi. Onu güzel meselelerle bezendirmesi değil. Ona akıl vermesi değil. Allah Subhanahu ve Teala için nasihat nasıl olur? Allah'a onun dinine ıhlas ile bağlanmaktır. Allah Azze ve Celle'ye nasihat. Yani Allah için halis olmak demek. Burada nasihat Allah için olursa bu manaya gelir. Bir de bu şekilde davranması kulun kendi nefsine olan nasihattır. Kendi nefsi için halis olur, Allah razı olur. Allah'ın kitabına nasihatın manasına gelince, Kur'an'ı okumak, anlamak, hayatına tatbik etmek ve başkalarının anlayıp tatbik etmelerine çalışmak. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Hayrukum mente taallamal Kur'an ve allama. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı ilk önce öğrenen ondan sonra öğretendir. Ama burada Kur'an'ın okunmasını öğrenen ve öğretendir olarak sadece anlamamak lazım. Hem lafzını okumasını öğreneceğiz, lafzını öğreteceğiz. Bir de Kur'an'a nasıl iman edilecek? Nasıl yaşanılacak? Hayata nasıl tatbik edilecek? Onu da öğrenmek öğretmek lazım. Yoksa kuru kuruya okunan Kur'an-ı Kerim, yarın Allah Subhanahu ve teala'nın katında, okuyan kimseden davacı olarak gelecek. Ama kendisine ittiba eden, emirlerin tutup nehilerinden sakınan kimseler için de şefaatçi olarak gelecek. Rubbe tealin, Yelanehu'l-Kur'an. Çok Kur'an okuyucusu vardır ki okuduğu Kur'an ona lanet eder. Sübhanallah. Kur'an okuyacağım, lanete uğrayacağım. Okumam Kur'an'ı. Ama Allah'ın emri İkra bismirabbike'l-lezî halak. Peygamberin emri. Hayrukum men taalleme'l-Kur'ane ve İşte bu nasıl olacak? Allah'ın istediği gibi. Bu emirse, nehiyse öğreneceğim okumasını. Ama o emre nehye nasıl ittiba edilecek, nasıl hayata tatbik edilecek bunu da okuyacağımı öğreneceğim. Ve öğreteceğim. O zaman Kur'an-ı Kerim'i gerçekten okumuş, Kur'an-ı Kerim'i hayatıma tatbik etmiş ve anlamış olurum. Yoksa Kur'an okumak bu değil. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ben Bakara-i Şerif için diyor 8 senemi harcadım. Ya Ömer haşa ve kele geri zekalı mıydı? 8 sene 50 sayfa Kur'an-ı Kerim ezberlemiş. 8 senede. Çünkü Allah'tan gelen diyor vahyi ilk önce ona nasıl iman etmemiz gerekiyorsa onu diyor öğrenirdik. Bak nasıl iman edilecek vahye? Onu öğrenirdik. Sonra onu hayatımıza tatbik ederdik. Sonra ezber yapardık. Subhanallah. Bugün Türkiye, Türkiye hafız yetiştirme hususunda gerçekten ileri derecede. Hani şu son 15-20 seneyi çıkardıktan sonra her sene binlerce hafız çıkıyor maşallah. Sadece okumasını öğreniyorlar. Teyip gibi hifz ediyorlar, ezberliyorlar. Ama manasını bilmek ve onu hayatına tatbik etmek yok. İşte... Bu Kur'an yarın bizden davacı olacak. Ha demeyin efendime söyleyeyim. Nasıl olsa hafızlardan davacı olacak. O adam Kur'an'ın hepsini ezberlemiş. Sen de Fatiha suresini ezberlemişsin. Sen de eğer Fatiha'nın gereğini yerine getirmezsen senden de davacı olacak Fatiha. Özel olarak. İyyâken abudu ve iyâken este'in diyeceksin. Abdülkadir Geylani'ye İstimdat duası yapacaksın. Sığınacaksın ondan isteyeceksin. Gel kurtar beni diye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet kardeşlerim. Allah'ın peygamberine nasihat nasıl olur? Hani burada dedi ya. Velirasulihi nasihatın rasule olan kısmı ciheti şekli nasıl olacak? Peygamberle, Allah subhanehu ve teala'nın peygamberini tasdik etmekle, peygambere itaat etmekle, peygamberin ehli beytini sevmekle, peygamberin dostlarına dost olup, düşmanlarına düşman olmak demektir. Peygamberin sünneti hakkında yeterli bilgiye sahip olup, onu korumak, Yaymak ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı ile ahlaklanmakla olur. Bugün şia peygamberi çok sevdiğini iddia ediyorlar. Peygamberin hanımına anamıza küfrediyorlar. Kafirler. Allah'ın ben bunlardan razı oldum dediği kimselere sebbetip küfrediyorlar. Vallahi bu Allah'ı inkar etmek demektir. Allah'a yemin olsun bu Kur'an'ı yalanlamak demektir. Bu peygamberi beğenmemek demektir. Allah ben bunları seviyorum diyor, bu adamlar sövüyorlar. E hani şeyhinin hürmetine köpeği de seviyordun ya? Tarikatçılar öyle diyorlar. Şeyhinin diyor sevdiğini seveceksin. Şeyhının diyor köpeğini dahi diyor seveceksin. Sen şeyhın köpeğini seviyorsun ama Allah'ın kendisinden razı olduğu mübarek kimseleri sevmiyorsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah diyor onları diyor benim için seçti sahabe-i kiramı. Kardeşler kim ki sahabe-i kiramın herhangi birisi için söz söylüyorsa aleyhine konuşuyorsa Edepsizlik yapıyorsa, dil uzatıyorsa, o adamın imanında ne vardır? Bir yara vardır yara. Ama şimdi televizyonlarda çok artık meseleler var. Ya garip bir haber yok ki Kur'an'dan, Sünnet'ten, Sahabeden bilmem neden. Ondan duymuş. İşte falanca efendime mesutelim fe Feşmancayla kavga yapmadı mı, savaş yapmadı mı? <gülüyor> İşte Allah Subhanahu ve Teala. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Ali Muhammed deyince selametle. Ali Muhammed deyince Muhammed'in ali kimdir? İşte Ali radıyallahu anhu, Fatıma radıyallahu anha, Hasan ve Hüseyin radıyallahu e Neden falanca onların hakkını yedi? Euzu billahi mineşşeytanir racim. Hazreti Ali radıyallahu anhu üç halife derden sonra halife olmadı mı? Neden onların hakkını almadı, geriye vermedi evlatlarına? Demek ki hakları yoktu da onun için hak istemedi. Olsa bırakır, Olsa bırakır mıydı? Esedullahil Galib, Ali İbni Ebi Talib deyip ağzımızı doldura doldura Allah'ın galip aslanı Ebu Talib'in oğlu Ali diyoruz. Gerçekte böyle. Rüzgar bile cezbeye geliyor bak. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <Kaos>. Estağfirullah. Estağfirullah. <gülüyor> Hayır, bunların hiçbirisini silmeyeceksiniz. Hiç birisini. Silerseniz bir daha gelmem. Evet. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne dedi? wal eyyimmetil muslimin", Müslümanların imamlarına da nasihat. Nasıl olur Müslümanların imamlarına nasihat? Yöneticilere <gülüyor> namazı kıldıkları müddetçe Namazı kıldıkları müddetçe. Marufla onlara itaat etmek gerekir. Onların arkasında, onların bayrağı arkasında ne yaparız? Cihada çıkarız. Ama namazı kıldıkları müddetçe. Hayrı ve hakkı bize tavsiye ettikleri müddetçe onlara destek oluruz. Dayanak oluruz. Nassa uygun hareket ettiklerinde onlara yardım ederiz. Haktan ayrıp ayrılıp zulmettiklerinde de onları engelleriz, zulümlerini ortadan kaldırma hususunda çalışma yaparız. Onlara nasihat ederiz. İşte bu da yöneticilere olan nedir? Nasihattır. Kâf ve müminlere ve âm ve müminlere nasihat nasıl olur? Hayırdan maksat ve murat neyse Kur'an ve sünnete göre. Onlarla nasihat etmek, muhtaç olduklarında onların ihtiyaçlarını gidermek için yardım elimizi uzatmak, onlara dua etmek, İslami hayatın nasıl tatbik edilmesi gerektiğini onlara öğretmek ve göstermekle olur. Müslümanların birbirlerine karşı olan nasihatı, yardımı vazifelerde budur. <gülüyor> Onu sonra sonra sonra bak şimdi daha bir sürü şey var onun namaz şeden sonra sohbetten sonra devam ederiz inşallah evet kardeşlerim bırakın Peygamber Aleyhisselam'ın müminlere muvahitlere insanlara olan sevgisini muhafazasını merhametini bağışlamasını veli ve dostluğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ev, engin sevgisi, velayeti, muhabbet ve acıması hayvanları bile. Hayvanları bile cansız varlıkları bile içine almıştır. Evet, şimdi ondan da bahsedelim. Nasıl Resulullah Aleyhisselam hayvanlara veli olmuş? Veli dostluktu ya. Nasıl veli olmuş? Onların haklarını korumuş. Onları gözetmiş. Onu görelim. Evet. Efendimiz buyuruyor Aleyhissalatu selam. Bugünden sonra diyor hiçbir deveye bir vesk. 200 kilogramdan daha fazla diyor yük yüklemeyeceksiniz. Kesin garanti söz. Deve hakları, hayvan hakları. Deve istediği kadar büyük olsun, istediği kadar gelişmiş ve kuvvetli olsun bir veskten, iki yüz kilodan daha fazla yük yükletilmeyecek. Onun istirahatı ve rahatlığı sağlanacak. Canlı mahlukatı hedef tahtası haline getirmeyin Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir kişiyi ziyarete gidiyor başka bir kabileden. Bakıyor ki ziyarete gittiğinde o kabilenin gençleri bir tavuğu bağlamışlar bir yere ok talimi yapıyorlar. Sen gözüne isabet ettir, sen kulağını kopar, sen kuyruğunu düşür. Efendimiz görüyor aleyhissalatü vesselam. Hiçbir diyor canlı mahluku hedef tahtası haline diyor getirmeyin. Halbuki o zaman kafirler babası ölmüş olan, yetim olan, yetime olan kimseleri hedef tahtası yapıp Sağ gözüne sen vur, sol gözüne ben vurayım. Sol kulağını sen düşür, sağ kulağını ben düşüreyim deyip ne yapıyorlardı? Birbirleriyle bahis yapıyorlardı canlı insan üzerinde. Bırak insanın haklarını savunmayı, Resulullah aleyhissalatü vesselam hayvan haklarını bile savunmuş 1400 sene önce. Şimdi daha yeni yeni uyanmaya başladılar. Hayvan hakları, çevrecilik, efendime söyleyeyim bilmem çevreciliğe de gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dostluğu cansızlara bile ne yapmış? Kucak açmış. Göreceğiz onları da. Evet. Ebu Davut'ta 2667 numaralı hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hayvanlarınızın sırtını minberler haline getirmeyin. Yolda binmek haricinde hayvanlarınızın sırtındayken sohbet yapmayın buyuruyor. Allah Celle Celalühu hayvanları bize emrimize musakhar kıldı ne için? Sadece yolda sırtlarına binip yükümüzü taşıtmak için. Gideceğimiz yere, menzile vardığımızda onun sırtından ineceğiz. Torbasını takacağız, sulayacağız, sırtındaki palanını, çulunu, semerini alacağız. O hayvanın rahatlamasını sağlayacağız. Gittiğimiz yerde sohbetimize o hayvanın sırtındayken devam etmeyeceğiz. Efendimiz bunu da yasaklıyor aleyhissalatü vesselam. İşte hayvan hakları. Sen Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımazsan sen Kur'an'ın hükmünü tanımazsan ondan sonra halen daha yeni yeniye hayvan hakları diye ortaya çıkarsın. Uyduruk kıydırık şeylerden Milletin gözünü açmaya çalışırsın. 1400 sene önce Resulullah Aleyhissalatu vesselam gelmiş bu meseleyi halletmiş, parmak basmış, kökünden bitirmiş. Evet. Kuş yuvalarının bozulmaması, yavru ve yumurtalarının alınmaması hususunda da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmetini uyarmıştır. En Abdullah Radıyallahu anhu Abdullah radıyallahu anhü'den gelen bir rivayette Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme nezele menzilen Peygamber aleyhissalatu selam bir yerden gelirken sefer durumunda bir yere indi istirahat etme hususunda. Fa eheze raculun beyda hummeratin Hummera ismindeki kaya kuşunun yumurtasını bir adam aldı yuvasından fecaet, okuş geldi. Terifu ala ra'si Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü selamın etrafında başının üzerinde kanat çırpıp dönenmeye başladı. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Evlat sevgisi. Fekale, Resulullah aleyhissalatü selam buyurdu. Eyyukum feca'a hâzihi beyzatehâ. Yumurtasından dolayı bu kuşa acı ve ızdırap vereniniz kim? Hanginiz? Neden bu kuşun yumurtasını aldığınızda bu şekilde uçmasına bizim yanımızda merhamet dilenmesine sebebiyet verdiniz? Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Deyip çıkışınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam raculun, Adamın birisi dedi Ya Resulallah ene Onu ben aldım ey Allah'ın Resulü o adam benim Fa akhadhtu baydatha onun yumurtasını ben aldım ey Allah'ın Resulü. Fakala sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dedi, "Urdudhu Merhamet sahibi olduğunu göstermen için ona merhamet ettiğini göstermen için aldığın o yumurtayı ona geriye ver. Subhanallah. Subhanallah. Evet. Bu rivayette Edebül Mufret'te kardeşlerim 387 numarada. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ibadet olan kurban kesiminde bile rıfk ile muamele etmeyi ümmetine tenbih etmiştir. Bak ibadet yapıyorsun ama rıfkla muamele etmeyi Resulullah'tan öğreniyorsun. An Ebi Umamete radıyallahu anhu kal. Men rahime ve lev zebihaten. Sübhanallah. Rahimehullahu yevmel kıyame. Evet yine Edebül Mufret'te 386 numarada. Kesilecek hayvan bile olsa merhamet edene kıyamet gününde Allah merhamet etsin. Devam mı yoksa? Hı. Sen kurban kesiyorsun. Kurban keserken bile merhametli olmanı sana peygamber öğütlüyor. Nasıl hayvanı kesiyorsun? Nasıl merhametli olacaksın? İlk önce bıçağını güzelce bileyleyeceksin. Hayvanı Sair kesilmiş hayvanların yanına koyup onların daha önce kesilen kanlarını kokuta kokuta ona kesmeyeceksin. Gözünü kapatacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber diyerek o hayvanın çarçabuk ölmesini sağlamak için nefes borusunu, yemek borusunu yani hülkum ve meri denir ona ve iki şah damarını keseceksin. Hayvanı rahatlatacaksın. Bak Allah'a yaklaşmak için kurban kesiyorsun, şekli şemaili var. Bunun da merhametli yönü var. Kardeşler, eğer biz gerçekten Kur'an'ın hükmünü bilseydik, sünnetin ruhunu yakalayabilseydik, Allah'a yemin olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yaşadığı o mübarek devir gibi devirlerde yaşayacaktık. Ama biz fasıklar cemaati ve cemiyeti olduğumuz için Allah'ın nusreti bize gelmiyor. Ve bugün ezilenler, büzülenler, Müslümanlar oluyor. Neden? İslam'ı yaşamadıkları için. Eğer biz İslam'ı yaşasaydık, izzetimiz, şerefimiz ayaklar altına alınmazdı. İzzeti, şerefi biz kendi kendimizin ayağına, ayağının altına aldık. İslam'ı yaşamadığımız için, sünnete ittiba etmediğimiz için, Kur'an'ın emir ve nehilerini göz ardı yaptığımız için. Evet. Şimdi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birkaç örnekle cansız varlıklara bile Nasıl koruyuculuk yaptığını, onlara nasıl sevgi beslediğini, onların nasıl velisi olduğunu, onlara nasıl ihtimamla yaklaştığını görelim. Müslümanlara ihtimamı başka, kafirlerle olan muamelesi başka, mürtedlerle olan muamelesi başka... Allah'la olan muamelesi başka, meleklerle olan muamelesi başka, hayvanlarla olan muamelesi başka, taş toprak gibi canı olmayan, ruhu olmayan mahlukatla da muamelesi başka. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın çevresinde ne varsa hepsiyle alakadar olmuş. Duyarsız kalmamış. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmek için yola çıktığında ne diyor? Dönüp Uhud dağına bakarak Uhud'un cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu buyuruyor Sübhanallah. Uhud bir dağdır. O bizi sever, biz de onu severiz. Hadi bir kimsenin cansız olan bir varlığı sevdiğini anlayabiliriz. Ben şu bardaktan su içmeyi çok seviyorum. Bu olabilir. Silahımı seviyorum. Kılıcımı seviyorum. Çakımı seviyorum. Defterimi kalemimi de çok seviyorum. Benim işime yarıyorlar. Ama Uhud dağı gibi bir taş parçası Muhammed'i nasıl seviyor? Bak bunu akıl erdiremiyoruz. Ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bunu söylediği için iman ediyoruz ki Uhud'da Muhammed'i seviyordu Aleyhissalatu Vesselam. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın vefasını gösteren hareketlerden birisi de efendimiz Aleyhissalatu Vesselam İmam Müslim'in ve İmamı Tirmizi'nin <gülüyor> rahimehumullah Kitaplarına aldıkları bir hadisle ne yapalım devam edelim. Mekke'de peygamberlikten önce bana selam veren taşı hala tanırım ve bilirim peygamberimiz buyuruyor. mubareyin vefasına bak. Peygamber olmadan önce taş selam veriyormuş. Allah'ın izniyle dile geliyormuş. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Muhammed diyormuş. Efendimiz peygamber olduktan sonra aleyhissalatü vesselam bunu dile getiriyor. O taşı diyor ben hala diyor tanıyorum biliyorum. Bak unutmamış o taşı. Ne kadar sevmiş o taşı. Vefasını gösteriyor peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hareketi bize. Aman taş değil mi canım? Biz olsak öyle deriz. Tabi selam verecek bana ben peygamberim deriz. Eğer bize olsaydı. Neden bize olmadı? Çünkü biz ona layık değiliz de onun için. Allah layık olanları ne yapıyor? Seçiyor. Evet kardeşlerim, bunun yanında kim bir boş araziyi imar ederse o toprak parçası onun olur diye mecellede bir kaide vardır. Kim boş olan devlet arazisini işler duruma, verimli duruma getirirse o toprak arazisi onun olur. Bu hususta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her kim kuru ve çorak olan bir yeri ihya edecek olursa bu amelinden dolayı Allah tarafından mükafatlandırılır. Üretici olmaya teşvik ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi. O yattığımız yerden yiyici değil, tüketici değil. İnsan ve hayvan ondan menfaatlendikçe Orayı ihya edene sadaka sevabı yazılır buyuruyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Feydul Kadir'de bu. 6. cilt 39'da. Subhanallah. Çevrenle ilgileneceksin. Olduğu hal üzere onu bırakmayacaksın. Onu verimli hale getireceksin. İstifadeye açacaksın orasını. Evet. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam <coughs> savaşlarda bile olsa ağaçların kesilip yakılmasını da yasaklamıştır. Evet, Taif Vadisi'nin ne dikenli ağaçları ne de çalıları tahrip edilmeyecektir. Av hayvanları öldürülmeyecektir diye ferman çıkarmış olması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çevreye ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Çevre dediğimiz cansız varlıklar için bile ne yapmış Peygamber aleyhissalatü vesselam? Bir koruyuculuk yapmış bak. Velilik yapmış. Evet. Kardeşlerim deminden beri anlatılanları yekün yeniden gözden geçirip üzerinde iyice düşündüğümüzde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın dilinden ve Kur'an'ın nas'ından anladığımız velayet ve vilayet insan sevgisi insana olan saygısı merhameti bağışlaması onları koruması onlara değer vermesi ve herkese hakkını iade etmesi işte böyleydi Resulullah'ın Resulullah'ın veliliği buydu işte. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabiyim. Onun arkasından gidiyorum. Asselama. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek istiyorum diyen, işte bunları icra ve ifa etsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbine olan yaklaşması, onu kendine veli edinmesi ve onu kendisine dost, tutması, Rabbına karşı sarsılmaz bir imanı ona devamlı ve halisane ibadet etmesiyle izah edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> çevresine, insanlara, mümin, münafık ve kafirlere, canlı ve cansız varlıklara karşı davranışları, hayır ve adalet, bağışlama ve şefkat üzerine kurulmuştu. İşte, İslam'daki velilik ve evliyalık budur. Kardeşlerim, son söz olarak, yoruldunuz ama biraz daha sabredin. Son söz olarak, Allah Azze ve Celle, Kur'an'da, ismen ve vasfen belirttiği kimseler, kimlerse, Allah, Subhanahu ve Taala onların velisidir. Bu kişilere ibadetleri ifa etmek ve ibadetlere devamlılık sevdirilmiştir. Ve kolaylaştırılmıştır. Hz. Ebu Talha radıyallahu anhu, geceleyin ay doğduğunda bakıyordu, ayın etrafında bir halka bir avla deriz biz. Kızıllık hale varsa ben yarın oruçluyum diyordu. Ne için? Arapların o günkü geleneklerine, bilgilerine göre, ayın etrafında hale olduğu görüldüğünde devrisi gün şiddetli bir sıcak olurdu. Yapılan o güne kadar tahminler, gözetlemeler bunu ne yapmıştı? Belirtmişti. Ebu Talha bakıyordu radıyallahu ha yarın çok şiddetli olacak, ben oruçluyum. Sübhanallah. Sübhanallah. Bizde kışın oruç tutarken... Allahu Ekber diyoruz. Yahu niye 8 saat bu oruç tutma vakti? 3,5 saat olsaydı olmaz mıydı? İşte çalışıyoruz. Oruç tutamayız. İşte efendime söyleyeyim yorgunuz, argınız bilmem neyiz. Yahu sen nerede çalışıyorsun? Bir evin gölgesinde. O adamlar kılıç sallıyorlardı. Cihad ediyorlardı. Oturmadılar kıçlarının üzerine. Öyle olduğu halde şiddetli sıcağı bekliyorlardı ki oruç tutsunlar. İşte ibadetlerin, taatların zorlukları o adamlara Allah tarafından sevdiriliyordu. Onun için bu Talha oldu o radıyallahu anh'u. Ben de Talha'yım ama bana kimse Hazreti Talha demiyor. Ben öyle bir Talha'yım işte. Adı Talha'yım. <gülüyor> Sübhanek ya Rabb. Evet. Zira bu kişiler kendilerini Allah'a ve, ve onun yoluna adamışlardır. Ona dua edip yalvarmaktan, onun emir ve yasaklarını bir hakkın aslına uygun olarak yerine getirmekten zevk duyarlardı. Allah hakkı için söyleyelim. Biz hiç şöyle 15 dakika 4 rekatlı bir namaz kıldığımız oldu mu? Hiç olmadı Ancak Umra'ya gidenler Hacca gidenler belki ne yaptılar Kabe. Kabe'de Kabe imamı o şekilde kıldırdı diye Kerhen arkasında kıldılar İstemeye istemeye Bugün ölmem Yarın gelmem dediler ama Bir defa tutulduysa Ne lan bu Bekle Allah bekle, bekle, Allah, bekle. Oğlum bitmiyor bu Yarın gelmem ne yaparım Otelde kılarım ha, Biz buyuz işte ama onlar ne yapıyorlardı? Bir tek ayeti tekrar ederek sabaha kadar namaz kılıyorlardı. İki rekat namaz, bir tek ayet. Allah Subhanahu ve Teala ibadetin zorluklarına karşı onlarda bir şevk oluşuyordu. Onun için Allah onları seçti. Yoksa onlar da bizim gibi iki tane gözü vardı, bir tane burnu, iki kolu, iki ayağı. Bizim gibi insan onlar. Özel yaratılmış mahluklar değillerdi. Evet. Allah subhanehu ve teala ile ünsiyet kurmak, onun velisi olmak isteyenler ilk önce Muhammed aleyhisselamı layıkı ve cihle tanıyacaklardır. Çünkü Allah subhanehu ve teala kendisini Muhammed aleyhisselamın vesilesiyle bize tanıttı. Muhammed aleyhisselam'ı tanımayan kişiler Allah'ı tanıyamazlar. Evet. Muhammed aleyhisselama layıkı veçile iman edecek. Onun hayatını ve hallerini kendisine aleyküm ve rahmetullah hayat standartı olarak kabul edecek ki gerçekten Allah'la ünsiyet, yakınlık ve belilik bağlarını kurabilsin ve devam ettirebilsin. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye veli olabilecek olan kimselerin dikkat etmesi gereken durum. Az bir şey kaldı. Belki son yarım saat. Şaka söyledim. 5-10 dakikada gidiyor inşallah. Evet. Allah Celle Şanuhu, kul, Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem, İn kuntum tuhibbûne allâhe fettebiûne yuhbibkumullâh ve yagfirlekum zunûbekum buyuruyor. Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah'ı seviyoruz diye iddia edenlere söyle. Biz Allah'ın velisiyiz. Biz Allah'ın evliyasıyız. Allah'ın seçtikleriyiz diye iddia edenlere söyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ha. Ne de? İn kuntüm tuhibbûnallâhe. Eğer siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, de ki onların kafalarına, yüzlerine karşı... Fettebi'uni Bana tabi olun Boş kuruntularla kendinizi avutmayın aldatmayın Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız Bunun göstergesi benim sünnetime tabi olmak olsun Ama kardeşler dikkat edin Sünnet şalvar giymek değil ha Sünnet cübbe giymek değil Sünnet çomak taşımak değil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamber olduktan sonra Din namına bize getirip tarif ettiği, öğrettiği, yapmamızı emrettiği şeyler. Sünnet, böyle anlamak lazım sünneti. Yoksa Ebu Leheb'in de çomağı vardı. Neden? E adam çobandı. <gülüyor> Yaprak silkiyordu. Yılan öldürüyordu. Estağfurullah. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah'ın sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama Allah sizi seviyor mu? Allah biliyor. Ama siz eğer bana tabi olursanız gerçekten Allah'ın sizi sevmesi garanti. Allah'ın kelimesi. Atmıyoruz kafadan, sıkmıyoruz. Evliyalık da iddia etmiyoruz. Hikayeler anlatmıyoruz. Varsa itiraz eden Buyursun gelsin. Benden sonra tabi. Ve yagfir <gülüyor> lekum zunubekum. Bana tabi olmanız sebebiyle Allah günahlarınızı bağışlasın. Bak Allah Subhanahu ve Taala'yı sevmenin göstergesi Muhammed aleyhisselama tabi olmak, günahların bağışlanmasının sebebinden bir tanesi de Muhammed aleyhisselamın yaptıklarını yapmak din namına. Peygamber aleyhisselam kabağı çok seviyormuş. Ya bonfile getirdim, verdim de yemedin mi mübarek aleyhisselatü vesselam? Peygamber kabağı çok seviyordu, sen de çok seviyorsun kabağı, güzel. Ama Peygamber aleyhisselam yedi altın evde olduğu için gözüne uyku girmedi. Sen binlerce lirayı stok ediyorsun. Üstelik zekatını vermiyorsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığını bu şekilde takip etmiyorsun ama peygamber aleyhissalatü vesselam tavuk yedi diye kızarmış tavuk yiyorsun. Allah e böyle. Bir gün İmam Malik radıyallahu anhu oturmuş birisinin evinde misafirler tavuk kızarmış tavuk geliyor. Herkes diyor İmam Malik de rahimahullah oturuyor. Adamın bir tanesi diyor ki e buyurun siz de yiyin. E ben diyor yemiyorum. Neden? E diyor tavuk diyor gördüm diyor. Pisliği diyor gagalıyor, kekiyor. Ben diyor içim almıyor. Ondan nefret ediyorum. İmam Malik rahimahullah kalkıyor. Edepsizlik diyor etme. Ya diyor gel otur ye. Ya diyor çık git diyor buradan. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor, tavuk yediğini diyor biliyorum. Bak şimdi adam tavuk yedi diye Tavuk yemek, kızarmış tavuk yemek, sünnet diyor. Onu yiyor. Bizim bugünkü sünnetçiler. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin özüne muhalif davranıyorlar. Hiç Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan gayrından istimdat istedi mi? Allah'tan gayrına yalvardı mı? Ondan gayrına sığındı mı? Sığınmadı. Niye sen sığınıyorsun şeyhına? Ha, peygamberi burada takip etmiyorsun. Tavuk yerken takip ediyorsun. Kabak yerken takip ediyorsun. Kabak sen de seviyorsun, bal kabağı çünkü. Subhanallah. Peygambere ait böyle değil. <gülüyor> evet kardeşler. Allah azze ve celle Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz için Kalem Suresi 4. ayeti kerimede "Ve inneke leala hulukin azim" buyuruyor. Muhakkak ki ey Muhammed sen sallallahu aleyhi ve sellem en yüce ve yüksek ahlak üzeresin. Allah Subhanahu ve teala niye bunu bize bildiriyor? Yani bizim neyimize yarıyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüce ahlak üzere olması? Allah niye bahsetti bunu? Ha, bak şimdi bu iki ayeti ele aldığımızda Rabbimiz bize Celle ve Ala, en güzel ahlak üzere yaratılmış olan Muhammed Aleyhisselam'ı kendimize maddi ve manevi numune olarak tanımamızı sadece ona uyup bu şekilde Rabbimizi razı edeb edebileceğimizi bildiriyor yoksa iş olsun Kur'an-ı Kerim'in sayfaları dolusun diye Allah bunlardan bahsetmedi bize evet Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da adeta şöyle demiş oluyor. Sanki böyle diyor Peygamber Efendimiz. Bunları düşündükten sonra aklımıza bu geliyor. Sanki bu sesi duyuyoruz gibi oluyoruz. Ey Allah'ın kulları! Ey ümmetim olduğunu iddia eden kişiler! Rabbim beni Celle ve Aleyh, insanlara hidayet rehberi olarak yolladı. En güzel vasıflarla süsledi beni. Beni kendisine Halil, Habib ve Veli kıldı. Siz de beni kendinize yol gösterici, hidayet kaynağı olarak kabul ederseniz, benim ahlakımla ahlaklanıp, benim gösterdiğim edeple edeplenirseniz, benim vasıflarıma sahip çıktığınız için Rabbiniz olan Allah Teccelalhu sizleri de veliler olarak kabul edecektir. Eğer böyle davranırsanız. Peygamberimiz böyle demedi ama sanki böyle diyor bize. Evet. Allah Subhanahu ve Taala'yı kendilerine kendilerini Allah Celle ve Ala'ya yakın sayanlar, veli sayanlar, evliya sayanlar bunu ancak Kur'an ve sünneti yaşanan bir hayat tarzı olarak benimseyenler ve sahip çıkanlardır. Kim ki Allah'ı veli olarak tuttuysa, kim ki Allah onu veli olarak addettiyse ancak bu kimseler İslam'ı bir hakkın yaşayan kimselerdir. Kur'an ve sünnete ittiba edip Kur'an ve sünnetin verilerine temessük edenlerdir. Evet kardeşlerim İslam'daki veliliğin ilk ve son şartı Allah'a Azze ve Celle ve onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kayıtsız şartsız itaat etmektir. Her türlü itikadi ve ameli bidatlardan geri durmakla olur. Allahu ve bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته